Burcu Biterle Spor Gündemi. Günaydın Burcu Merhabalar. Günaydın Merhaba. Bugün özdeş yok. Oranda evet. da bir iklim toplantısına katılmaya gitti konferansına. Evet, bu oradan da evet kısmen bir yayın yaptı ama bugün erken azad ettik onun sonradan iyi raporlar getirsin diye baş başayız yani ama senin evet. bir konun var galiba evet ben de e, bugün e, konu konumuza odak konumuza özel e, bir konuk almak istedim e, kendisi bisiklet yazarı Aydan Çelik e, bugün Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Türkiye Bisiklet Turunu konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Aydan hoş geldin. E, hoş tabii bulduk, Opa başına bisiklet yazarı yetersiz kalabilir. <gülüyor> e, hı hı. Önemli bir karikatürist. Aynı zamanda Açık Radyo'nun da bir süre programcısı oldu bisiklet üzerine özellikle. Hı hı, evet. Güzel programlarını dinledik beraberce paylaştık. Evet. Özlediniz mi hocam Açık Radyo'yu? E tabii yani. Ama Açık hep <gülüyor> yanı başımızda. Kainatın Hı -hı. seslerini <gülüyor> biz de açıyoruz onun gibi. <gülüyor> Tabii özellikle açık raduya. Evet, üç yıl boyunca İsrail ile Ertan'la Şeytan Arabası yaptık. Özürüyoruz evet. o günleri. Gene programda vallahi işte program yapmak. Esra da artık yurt dışında yaşıyor. Ee, Hı -hı. Bakalım. Ya, Ömer Ali. <gülüyor> Kısmet diyelim. <gülüyor> Nasip. <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle bisiklet e Şeyi, Türkiye'de de biraz daha yükselişe geçmişken böyle bir belki bir radyo programı yine iyi olabilir bisikletle ilgili bisiklet kültürüyle ilgili gerçekten. Ee, biz bugün Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu konuşacağız. E ee, kısaca bir bahsedeyim ne olacak, nasıl olacak, etapları, etaplardan bahsedeyim. Sonra beraber konuşmaya başlayalım dilerseniz. Tabii. Tamam. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenleniyor. 58. kez düzenleniyor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. Aslında 23-30 Nisan arasında planlanıyordu. Fakat 6 Şubat'taki Kahramanmaraş Merkezi depremden dolayı 8-15 Ekim'de gerçekleşecek bisiklet turu. Alanya'dan start alacak ve tura toplamda 14 ülkeden 24 takımı, takım katılacak. Ve 168 bisikletçi pedal çevirecek bu turda. E, 8 gün 8 etapta Alanya'dan Kemere, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa'ya ve İzmir'e doğru koşulacak. 7. etapta ise İzmir'den İstanbul'a bir transfer gerçekleşecek ve İstanbul Stanahmet etabı gerçekleşecek. E, bu sene bir de Cumhuriyet'in 100. yılı aynı zamanda Bisiklet Federasyonu'nun da 100. yılı e, olarak geçiyor ve ayrı bir önem taşıyor bu seneki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. E, etapların e, detaylarını web sitesinde yer alan metinde e, okuyabilirsiniz. E, bundan önce ufak bir değinmemiz gereken e, detay da var. Geçen haftalarda e, hatta geçen hafta Trof İstanbul e, Bisiklet Turu da gerçekleşti. Bu da ilk kez o e, e, düzenlendi ve İstanbul'da dört etaplık bir e, bisiklet türü oldu. 28 Eylül, Perşembe günü başladı ve 1 Ekim'de sona erdi. Buna da değinmek gerekiyor. Çünkü böyle ardarda arda bisiklet e, organizasyonlarının olması beni hem heyecanlandırıyor hem de e, hem bir şehir e, yarışının olması hem de e, ülke yarışının olması. Türkiye'de de bisiklet kültürüne dair e, bunu nasıl desem uluslararası düzeyde de Gerçekleştiriyor olmak gerçekten e, gayet hoşuma gidiyor. O yüzden bu en azından uluslararası düzeyde ki şeyi Aydın Hocam'la konuşmak istedim. E, ufak bir tarihine bakacağız. Teması neydi e, ve neden düzenleniyor? Bisiklet kültürüne nasıl bir katkısı var? E, bunları konuşacağız e, Aydan Çelik'le. Bu sene Makkev'in Diş ve e, Caspar Philipsen de katılacak e, Bisiklet turuna. O yüzden bunlar önemli gelişmeler. İsterseniz başlayalım Aydan hocam. Ee, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun aslında 1963 yılına giden bir geçmişi var. Evet, ee, bayağı eski değil mi? Evet, evet, evet. Oradan itibaren isterseniz e, bu yarış nasıl bir değişime uğradı? O zamanlar bisiklet kültürüne katkısı ne oldu? Nasıl? E, bu günlere geldi, nasıl evrelerden geçti biraz bahsedelim. Evet yani dediğiniz gibi 1963'te başlıyor aslında. O zamanki adı Marmara Turu. Sonra e, şey oluyor işte Türkiye Turu'na dönüşüyor. Sonra Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. Aslında ilginç 60'lar Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi bisiklette de bir yükseliş dönemi. E, hatta Türkiye'de bisikletin pik yaptığı dönemler var. E, bir tanesi e, ya yani meşrutiyet diyebiliriz ona cumhuriyet öncesinde. Cumhuriyetin ilk yıllarında bir pik yaptığı dönem var. 20'lerin ortası ve 30'ların e, sonu gibi. E, ondan sonra da 60'larda bir yükseliş var. Arada da inişler var Tabi Bu öbür boşlukları değilmiş olarak değerlendirmek mümkün. Çok zikzaklı bir iniş çıkış. Ve şimdi yeniden 2000'lerle beraber yeniden bir yükseliş trendi içinde Türkiye'de bisiklet. E, hem sportif olarak hem kültürel olarak Şunun başkanlı bisiklet turu da bunun bir parçası, önemli parçası tabii. Çünkü ülkelerde bakıyoruz, genellikle bisiklet kültürü yükseliyorsa, e, normal sivil bisiklet da yükseliyor, aralarında bir korelasyon var, doğru orantı var genellikle. İşte en iyi örneği Hollanda'dır. Malum Hollanda'da günlük bisiklet kullanımı çok yüksektir. Hiç de yokuşu olmayan bir ülkedir ama dünyanın en iyi bisikletçilerinin bir kısmını çıkarıyor. Hatta Hollandalı kadın sporcular kendi aralarında rekabet ediyorlar. Düşünün yani kalan ülkeleri bypass edip <gülüyor> e, o, o derece. Çumlaşkan turda evet işte bu adıyla 58 yaşında bu yıl. Ve e, Burcu'nun söylediği gibi normalde Nisan'da yapıyor Takvimde bir ilkbahar yarışı ama e, 6 Şubat depremi onu bu tarihe ertelekti. Hatta 6 Şubat'ın hemen ertesinde eğer o felaket olmasaydı. Bir de Antalya Turu diye bir turumuz var bizim. O da çok kıymetli bir yarış. O da o yapılacaktı. O tümüyle ertelendi. Dilerim 2024'te yeniden Şubat'ta takvimi alınır. Kabaca böyle. Bu yılda işte ayın 8'inde Alanya'dan başlayacak. Burcu'nun saydığı gibi. Şehir şehir dolaşacak ve yine çok e, ilgi göreceği kesin çünkü birkaç açıdan birincisi şu, e, sonbaharda pek yarış kalmadı. Artık yarış takvimi kapanıyor. E, bu cumartesi sonbahar klasiği denilen e, bir çok İllombardiya diye bilinen bir yarış var. Ondan sonra takvim kapanır. E, bizim yarışımız olacak ve e, bisiklet severler dünyada e, yarış izlemek isterlerse Türkiye turunu izleyecekler zaten. O açıdan da ilginç bir şans mı diyelim ne diyelim. Ee, bu yıl şu açıdan da ilginç, ee, bizim turumuz genellikle hani böyle diğer dünyada bilinen yarışlar gibi çok yokuşlu bir yarış değil. İşte bir haftalık bir tur, sekiz etap. Ama e, genellikle sprinter dediğimiz böyle işte düz etaplarda e, finish'e hızla giren insanların, sprinterlerin tercih ettiği bir tur iken bu yıl biraz değişiyor gibi çünkü çok zorlu bir Birden fazla aslında, ve bir tanesi önemli kraliçe etap deniyor onlara genel bisiklet terminolojisinde. Öyle bir yarışımız var. Üçüncü etap, çok kısa bir etap. Normalde e, kaç? 100 kilometrenin altı diye hatırlıyorum. 90, 104 evet. neydi? 104 Hı. kilometre hocam. 104. Hani bir <gülüyor> bisikletçi için çerez yani diyeyim yani değilse. Hani biz, biz de gidiyoruz o kadar bir sorun yok. Ama Önemli olan aslında genellikle de gözden kaçılır, Meraksız bilir ama irtifadır bisiklette belli olan Ne kadar yükseklik çıktığınızdır. Ee, bu yıl Babadağ etabı işte. Üçüncü etap. Fethiye'den başlayacak. Baba da bitecek. Yaklaşık deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe çıkacak bisikletçiler. Bu yamaç paraşütçilerinin atladığı zirveye çıkacaklar. Ee, bu da Türkiye'yi... E, Sprinterlerin tercih ettiği bir etap, e, yarış olma özelliğinden biraz uzaklaştırıyor mu diye bir şey geliyor aklımıza. Ama e, bütün buna rağmen, bunlara rağmen dünyanın en bilinen, hakikaten bu en lafları biraz meş şeyidir, yani problemlidir ama e, bu kez rahatlıkla kullanabiliriz. Dünyanın en ünlü sprinteri Mark Cavendish, ki daha önce de Türkiye'de çok etap kazanmışlığı var Hı -hı. ama bundan önemlisi. Bisiklet sporunun bir numaralı yarışı olan Tour de France'ta 34 etap galibiyeti olan birinden söylüyoruz. Bunun dışında 34 etap galibiyeti olan bir kişi daha var tarihte. Eddie Merckx, Belçikalı, efsane. Gelmiş geçmiş en büyük sporcu kabul ediliyor bisiklet sporunda. İstatistik olarak da böyle hakikaten. Yani kazandığı şampiyonluklara baktığımızda onun üstüne çıkan herhangi bir insan yok. Ama etap galibiyeti düzeyinde baktığımızda Eddie Merckx'in de 34. Etap galibiyeti var. Mark Cavendish egale etti bu e, zaferi. 34 etabı var onda ama iki yıldır geçen yıl e, önceki yıl 34'e ulaşmıştı. Bu yıl 35'e ulaşmak için geldi. Tour de France'ta fakat kaza yaptı. Kaza köprücük oldu değil mi? kırdı. Evet. Aynen. Köprücük kemiğini kırdı ve ayrıldı Tur'dan. Ve bu yıl emeklilik yılıydı. Ve emekli olmuyor. Yani 2000, dün Düştü bisikletlerini. 2024'te de yarışacak. Tour de France'ta kaza bela gelmez inşallah. Ama Türkiye'ye geliyor. Ya yani Türkiye ona çok şansı geliyor çünkü Kevin dışın kariyeri çok inişli çıkışlı bir kariyer. Ee, bir takım hastalıklar geçirdi, çok sayıda kaza geçirdi, ağır depresyon geçirdi. Netflix'te iyi de bir belgeseli var. Ee, ve işte iki yıl önce Türkiye turunda aslında kariyeri bitmişken. Türkiye Turu'na getirildi ve Türkiye Turu'nda muazzam bir, yanlış hatırlamasam dört etabı kazandı ve hakikaten evet. küllerinden yeniden doğdu. Hı hı. Ee, Toplam on bir etap e, galibiyeti var zaten Türkiye'de de. Evet, evet. Şimdi ona çok şanslı gelen Türkiye Turu'na yeniden katılıyor ve e, işte 2024 Fransa'nın bir tür erken antrenman yarışı gibi hani Evet. Değim yerindeyse diyelim ee, şey olacak. Bir de en büyük rakibi e, çok genç o ondan Yasper e, Philipsen. O da bu turda Fransa'da çok parlaktı. Kevin'in rekorunu kıramamasının nedenlerinden biridir aslında. <gülüyor> evet, o da o da gelecek. İki büyük sprinteri izleyecek. Yani çok büyük ilgi görecek dünyada da. Yani muazzam bir ilgi e, zaten yaklaşık bir 250 milyona ulaş erişimden söz ediliyor bu. Eurosport vesilesiyle bizde bir de TRT'de yayınlanıyor aynı zamanda. Bu herhalde daha da artacak bu şey izleyicisi. 250 milyon mu dedin? Evet evet. Geçmiş bir tabii evet. Eurosport öyle. Yani Eurosport'un yani sadece Avrupa'da değil bu Amerika'da da Avustralya'da da bu bisiklet kültürü çok zengin olduğu için hemen her coğrafyada izlenen bir maazam şeytir ya acayip rakamlar. Evet özellikle de belki ufacık bir ilavede bulunmama izin verirseniz yani iklim değişikliğiyle ilgili son zamanlarda bütün rekorların kırıldığı bir şeyden bahsediyoruz yani en sıcak işte te tem haziran temmuz Ağustos ayları işte eylül de şimdi 2023'ün de en feci bir sıcak yıl olarak kayıtlara geçeceği e, bu durumda bisiklet sporunun aynı zamanda yalnız spor olarak değil bisiklet aracının sayısı defalar konuştuk ama tam da gündeme gelmesine vesile olan bir yeni durum var. Yani bu araba sevdasından tamamen vazgeçip fosil yakıtların durdurulması ve bisikletin temel erişim aracı, ulaşım aracı olarak kullanılmasının bir çeşit devrime de ihtiyacı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Daha sonra bunu da eklemek istedim. Kesinlikle Ömer abi. Zaten şöyle, malum bisikletin tarihine de baktığımızda onu işte Hobsbawm filan da altını çiziyor. Ya yani Onun altını çizmesi zaten bizi çok şey yapıyor, büyük bir, bir tarihçinin. Evet. 1890'larda başlayan bir devrim hem bulaşımı, şey. hem şey hem de kadınların kadın hareketine de çok önemli bir yeri var malum. Ee, şimdi sonra da bir e, giderek yerini otomobilin hegemonyasına bırakması gerçeği var ama bugün yeniden işte 2000'lerle beraber tam da sözünü ettiğin sebeple iklim krizi şeyiyle e, bisiklet yeniden keşfedili bir tür rönesans yaşıyor ve e, bu tam da bugünlerde yeniden yıldızı parlıyor. E, bir takım Ülkelerde teşvik primleri uygulanıyor malumunuz. İşte işe bisiklete gidip gelirseniz bir takım geri ödemeler yapılıyor vesaire. Ve biz henüz o noktadan e, uzaktayız. Yani işte e, bu Cumhurbaşkanlığı turunun malum... Evet, bizde stop... biraz organizasyon şeyinde kalıyor hocam sanki. Bisiklet, yani bu seneki teması e, bir bisiklet yarışından fazlası solagınıyla düzenleniyor. Orada iklim evet. krizine dikkat çekme var. İşte orman yargınlarını... Ee, şey yapmak için nasıl derler hafızalarda yer etmesi için hatıra ormanlarında ağaç dikimi gerçekleşecek zaten sanırım yarınki e, törenden sonra hani böyle bir e, organizasyon basında kalıyor e, bu şeylere ama herhalde e, bu organizasyonlar bu geniş çaplı tur ya da yarış e, şeyleri gerçekleştikçe eylemede dökülebilir hale gelir diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar, e, tırnak içinde söylüyorum, bu duruma maruz kalırsak, ne kadar görürsek, az önce 250 milyonluk bir kitleden bahsettiniz, bir izleyicilik kitlesinden bahsettiniz ve buradaki o organizasyonun e, nasıl diyeyim, gerçekleşme şeyi de büyük bir iş yükü aslında. Ve bunun işte... Alanya'da olması, Kemer'de gerçekleşmesi işte bir, bir sürü şehre uğruyor ve orada e, bu hem organizasyon anlamında bir bilinç gerçekleşmiş oluyor. Hem de e, bu kültürün, e, organizasyonun uluslararası düzeyde de gerçekleştiğini görmek bence bu farkındalığı biraz arttırıyor. Evet tabii yani şeyi demin korelasyonu söyledim. Türkiye'de de aslına bakarsanız tabii ki bu sosyolojik hadisenin yani toplumun bisiklete teveccüh göstermesi biraz daha yer yani ediyor. Tabii ki bunu e, hızlandıracak bir takım katalizör şeyler, işte az önce anlattığım teşviktir şeyler, güvenlik meselesinin çözülmesi ki bence İstanbul'un bir numaralı sorunudur bu. İstanbul için Hı -hı. konuşuyorum şu anda. Türkiye'de genel sorun. Yani otomobil kültürünün, o motorize kültürün, etik problemleri de bisikletçi çok korkutuyor yani gücü ele geçirenin yani hak temelli de güç temelli bir ulaşım e, mentalitesi hakim olunca bir ülkeye e, bisikletçi de ister istemez ki örneğin de çok yani işte Doğanay Güzelgün en son e, hayatın kaybeden arkadaşımız evet. bir araba Nih o, nihayet, cinayet e, yani yani cinay bunlar, sorumlusu nihayet e Yıl, o, uzun zaman sonra teslim olmuş galiba. Yakalandı mi? ama şöyle bir şey Yakalandı. vardı beraber orada. Şimdi bu e, malum e, faili meçhul cinayetlere kurban giden Türkiye'deki çok sayıda insan ailesi yani bizim rahmetli Cüneyt'in de sevgili Cüneyt'in de içinde olduğu bir şey grup var. Yani işte Cebeni, evet, Doğan Öz'ün evet. çocuklarından tutundu. Uğur Mumcu'nun çocuklarına kadar. Türkiye'de de bisiklete binen e, ve bisiklet üzerinde e, otomobil cinayetleri ya da motorize kültür cinayetlerine kurban gitmiş ailelerinde bir dayanışma şey var burada genellikle bu suçu işleyenler ki e, çok örneği var e, böyle taksirle adam öldürmek gibi bir cezadan yargılanıyor Oysa, tam müden yani bu bir silah gibi kullanılıyor çünkü evet. e, bu orada bir hukuki şey ihtiyaç var büyük değişme ihtiyaç var her anlamda e, Bizim için önemli olan şu, benim için en azından önemli olan hafta, senede bir hafta hani böyle 23 Nisan'da başbakan, vali koltuğuna, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturturlar ya çocukları öyle bir seremonik şey değil. Bütün yıla yayılmış ve bütün toplumun hücrelerine sirayet etmiş bir bisiklet kültürünün yaşarması. Esas olarak bunun için işler görüyorsa benim için önemli Türkiye bisiklet turu ve diğer yarışlar. Evet. Ee, bu. Dediğim gibi bunun da olması bir takım şeylerin bir araya gelmesiyle mümkün ancak viskeet ee, yarışları bunu motive ediyor mu ediyor onu görüyoruz. Çünkü en azından ben yıllar içinde 30 yıl içinde 40 yıl içinde İstanbul'da biz 40 yıl önce bindiğimizde 35 yıl önce filan e, başladım ben bu tür gün işlere hiç kimse yok, birbirimizi tanırdık yani yollarda. Şimdi sayı çoğalıyor Türkiye'nin her yerinde ama bu yeterli değil tabii yani çok küçük bir yüzde halen yeniden bisikleti Türkiye'nin keşfetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şu ıı, açıdan bir de önemli. C bence ciddi ıı, bisiklet ıı, komüniteleri var İstanbul'da, başka şehirlerde. Hani onların özellikle bu kazadan sonra ıı, her hafta ya da ayın bir günü, çarşamba günü eylem yaptıklarını biliyorum. Yakalandıktan sonra da bir eylem gerçekleşti ve bizde birkaç ıı, Program önce bu konuyu odamıza almıştık. Orada da bu konuda bir en azından bir dayanışma e, kurulu gibi bir şey kurulması, belediyenin İstanbul belediyesinin desteğiyle böyle bir şey e, yapılmasının en azından yolu açıldığını e, biliyorum, öğrendim. E, konuk o zaman da konumuz vardı. E, o anlatmıştı. Fakat e, İstanbul'un bir bisiklet, yani Profesyonel bisiklet yarışı dışında bisiklet kullanı kullanmaya uygun bir şehir olamaması, en azından bunun için şu an bir çaba ve bir çalışma var. Fakat e, az önce belirttiğiniz gibi otomobil yani araç kullanıcılarının bu şekilde bir daha önemli bir detay olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü bisiklet yok. Evet. Yani e, İstanbul'da yani bir bu. ikincisi de topografyadan söyledi. Ben İstanbul'da bisiklet ulaşımının önündeki engelin topografik değil ideolojik olduğunu yıllardır açık radyada yaptığımız programlarda ile getirmiş biriyim. Hazır İstanbul'dan söz ediyor ki, yani son etapta İstanbul'da olacak zaten. Çok güzel bir etap olacak hakikaten. Tarih yarımadığı başlayıp tarih yarımadığı birçok şey. ama Rumeli fenerine kadar uzanacak. boğaz için güzelliği falan da gözükecek. İstanbul Turu diye bir tur malumi yapıldı. O da çok, e, TM4'te yazdım ben, nerede kaldım? Hani 1930'larda evet. İstanbul etrafında bir sürü yarış yapılıyordu, unutuldu gitti. Şimdi yeniden bir şeyimiz var, inşallah devamlı gelir diye. Ee, Ömer abinin söylediği şeye çok kısa bir deneyim. Bisikletin şöyle de bir şey var, Hemingway'in bir lafıdır bu. Bir ülkeye en iyi bisikletle tanırsınız. Hakikaten öyledir. Yani inişleri, çıkışları, vadileri, dönemeçleri, her yeri topografiyi bisikletle hissedersiniz. Bunun muadili yürümek olabilir ama yürümekle de her yere gidemiyorsunuz. Yani bir günde 100 kilometre yürüme şansımız yok ama bisikletle imkan veren bir şey. Ee, biz geçen gün şey yaptık görmüşsünüzdür muhtemelen. T24'te de yazdım ben. Ee, bu İstanbul turu yapıldığında feci bir yağış oldu malum. Evet, ee, evet. Aynı gün Arnavutköy'de bir sürü su bastı. İlk etapta Arnavutköy'den başlamıştı ve Silivri'nin Çatalca'nın köylerine. E, gitmişti bisikletçiler ve ben çok heyecanlanmıştım çünkü işte İstanbul bisiklet rehberi yazdığımda da en çok heyecanla yazdığım kısımlardır oralar. Çünkü hakikaten flaman toprakları gibidir oralar. Ciddi tarım yapılan topraklardır. İstanbul'da en geniş arazisidir. ya yani Anadolu yakası, Şile, ağva köyleri daha çok ormanlıkken Silivri Çatalca hattı daha çok tarımsal hattır. E, ve çok gözükmedi oralar. Yani oraların güzelliğini ben yıllar önce bir yurt dışına yaşayan bir arkadaşımı götürdüm. Buralar Hollanda'ya benziyordu. Hiç bir fikri yoktu İstanbul'un o kısımları ilgili. Hakeza, biz işte geçen e, yarıştan 15 gün önce İstanbul'un iki barajında Sazlıdere'de, ki Kanal İstanbul üstündeki, tehdit altındaki barajlardan biri malum ve e, Büyükçekmece barajların etrafında e, uygun bisikletlerle bir e, keşif gezisine çıktık ve orada suyun durumunu görmek istedik ve çok acayetti. Bir zamanlar etrafından dolandığımız yani su olduğu için yanındaki patikadan gittiğimiz yerlerde gitmemiz gerekmedi. Ee, şeyin içine gittik. Yani dere yatağının içine yatağı gittik esas. Evet, sazlı barajı, evet, dere barajının 90'larda yapılanla 2. eee 1800'lerde yapılan bir iki ayrı bölümü vardır. O ikisinin arasında bir Yatak vardır, böyle bir nehir gibidir o. Orada su tümüyle bitmiş. Yani biz nehir yatağının içine gittik. Hatta Strava diye bir uygulama kullanıyoruz haritası var. Orada e, yüklediğimde ben şeyde su da gitmiş, sanki kano sürmüşüz gibi gözüküyordu. Yani o o kadar şey ki hani bunu herhangi bir şekilde başka bir araçla görmeniz mümkün değil. Yani bisiklet sizin optiğinizi de merceklerinizi de açıyor, antenlerinizi de aç. O manada bunu söylüyorum. Bir taraftan da bu. Böyle feci manzaranın da olmuş oluyorsunuz. t dörtte yazdım. Ben onu İstanbul iki Barajı'nda işte ya yani başta unuttum şimdi ama e, bu türde bir farkındalık yararı da var. Bütün bu saydıklarımızın üzerine eklemek istedim. Evet, hakikaten önemli, can alıcı bir konu. Yani sadece basit bir şu etapta başlayıp bu, bu kadar sürecek Mayolların renkleri şunlar olacakların çok çok ötesinde derin bir anlam ifade eden yani çağın en önemli noktalarından bir tanesinden bahsediyoruz bisiklet derken yani. evet, evet. Çünkü ama gerçekten bu e, organizasyonların yapılması e, en azından böyle şeyleri görmemizi de biraz azaltacaktır diye düşünüyorum. Biraz daha sahiplenilecek, biraz daha bu konularda çalışmaların e, güçlenmesi için e, önaylık olacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki e, artık dünyaca ünlü bisikletçiler de e, uzun zamandır geliyor evet Türkiye'ye. Fakat daha e, görünür olma e, konusunda Mark Kevin bu kadar istikrarlı bir şekilde Türkiye turuna katılması bile bence bu konudaki çalışmaları e, biraz daha yön verecektir. E, geçen İstanbul turu maalesef yağış oldu. E, bisiklet turunda bazen güzel e, karelere de Sebep oluyor Ama şey, İstanbul'daki turda dediğiniz gibi birazcık aksamalara sebep oldu. Fakat umarım e, Türkiye turu daha e, hava şartlarının güzel olduğu bir ortamda gerçekleşir ve e, en azından organizasyonun sağlıklı bir şekilde ilerlemesine e, sebep olur deyip istiyorsanız... Bitirebiliriz ve evet. evet, takipteyiz diyelim... Heyecanla bekliyoruz gelecek haftalardaki ı ı ı etapların takibini de, e yap, senin sayende de yaparız, sizin sayenizde diyeyim. Eyvallah Çok teşekkürler aydın hocam. hocam. Ben teşekkür ederim. Son olarak Lazınıza şunu söyleyeyim, ee, şöyle, şimdi 58. diyoruz ama daha önemli bir şey var, bisiklet federasyonunda Cumhuriyet'te yaşat, onun da 100. yılı. Bu arada 100, nesne, 100 sene 100 nesne diye bir internet sitesi var. Oraya da ben bisiklet maddesi yazdım. İşte bir sürü madde var. Ama evet. oradaki hoşluk şu. Cumhuriyetle bisiklet sporunun, federasyonun aynı yaşta olmasını hasebiyle bir metin kalemi aldım. Onu da hani buradan bir ben, şey olarak... Ben evet, radyonun, yani programın metninin yer aldığı Açık Radyo... Noktama e, bu metni ekledim, oradan ulaşabilirsiniz. Harika, web sitede <gülüyor> ya Harika. Peki <gülüyor> çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.